Allah'ı ve bereketi. Tabii Musab bazı şeylere hatırlattı, sohbet ediyoruz inşallah. Şöyle diyelim, yani tabii bu menhecden bahsedildi, ancak biz daha önce de ifade etmiştik. Hatta bu taklit konusuna başlarken hatırlarsanız bazı ayetler hatırlattık, bazı hadisler söyledik, dedik ki. Allah Resulü een salam, een olduğu, bizzat hujet, een hujet, een hujet, ifade hujet, een hujet, Ali hujet, een hujet, een hujet, een hujet, een ki "Kul in kuntum hujet, een hujet, een hujet, Allah, hujet, een eğer Allahı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın. Ya da Nisa suresi 80. ayette men et'al rasule faqad ta'alla. Kim رسولe itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Hatta Aisset (sa) hadis var bununla ilgili diyor ki bana itaat eden men ataani faqad ta'alla. Kim bana itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla Musa abinin söylediği gibi aslında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 İlk ezberlettiğim şeyler Kur'an ve sünnetin en önde olduğudur. Mesela az önce bahsi geçen Nisa suresi 80. ayet. Ali İmran suresi 31. ayet. Haşr suresi 7. ayet. Mesela ne buyuruyor Rabbimiz? Ve ma etekumun rasulü <mülüyor> fakhuduhu ve ma nehakum anhu fentehu. Rasul size neyi verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan sakının. Ve ma yantiki anil hevain huva illa vahyun yuhan. Necm suresi. Dort webiex Allahu alem. O hewa dan onun ux maas, onu kon ux wahidr. Jada, geċan hafta jina, geċan der sessuilet ahzab mis, axab sure soto zaal t'nġajet. Wemek kene die mukminin Allahu wa rasuluhu hu emran, yakuna lahum dehum xijaratum min emrihim. Allahu wa rasulubir bilkonu da hukum verirse, okonu da tergi mahak mahaq bioktur. Dola isila, as plara veril me sigere şey, verilmesi gereken şey, e, anlayışını düzeltmesi, Kur'an ve sünnetin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü her şeyin üstünde tutmasıdır. Ancak, mesela şu konuda biz e, bir ikileme düşmüş, düştük geçmişte. Mesela Musa değindiği için söylüyorum, biraz bu konuları konuşmakta fayda görüyorum.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 O şöyle buyuruyor. Ellezine yuslihuna ma efsadan nasu min ba'di min sunnati. Onlar insanların benim sünnetimden bozduğu şeyleri düzeltenlerdir. Ve bu anlamda İmam Elbani rahimehullah bir usulden bahsediyor, bir menhejde bahsediyor. Ve diyor ki: Evet diyor, ilk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 Kişileri tasfiie etmek. Et terbiye. Ey, yani Kur'an ve sünnete göre de onları terbiye etmek. Dolayısıyla. Biz bugün davetimizde. Fıkhidir. Akidevidir. Efendim. Muamelattir. Ahlaktir diyerek bir yap, ayrım yapmaksızın. Hangi konuda muhatap olursak olalım. Nerede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 O camide amin dediklerini işitiyoruz veyahut safların düzeltildiğini işitiyor, görüyoruz. Dolayısıyla bu selefi davetin neticesidir. Küçük büyük demeden hangi mesele olursa olsun bizim kırıldığımız nokta, bizim üzüldüğümüz nokta ferai meseleleri esas ayrılık meselesi haline getirmemizdir. Ancak biz bu demek değildir ki davetçi bunu davetini yapmasın.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 Bunun tohumlarını atmak bizlere nasip olacaktır. Bunların biz meyvelerini görmesek de bizden sonraki nesil gerçekten bunu görecektir. Ee, bu kardeş yazmıştı, e, demiştiniz ki kafir, Hristiyanlara kafir demiyor. E, ne diyor o zaman? Yani mümin mi diyor bunlara, Müslüman mı diyor? Bir de diyorsunuz ki ne bu konu konuşulurken,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 Keçi Musa abi onu söyledi de yalnız hiçbir mezhep bunu savunmaz. Sapık fırkalardan o ayrı o iman marifettir diyenler ayrıdır. Onlar Yahudi ve Hristiyanları da e, Müslüman kabul ederler. E, hatta Şii'lerden Şii bile böyle inananlar var. Mesela Şii bir alime kendili alimlerinden birine e, şey diyor ki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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الذين آمنوا إيمان دنر والذين هادوا يهودي والنصارى كريستيان دار والمجوس والذين أشركوا مشرك لار İnne Allah yefsilu beyne yefsilu beynehum yawm al-kiyameh. Allah bunlar arasında kıyamet günü hesap sorucudur. Dolayısıyla bu ayette şüphesiz inananlar yani Müslümanlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sâbiler'den her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler Rableri katında mükafat vardır. Bunların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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ onlara dini halis bir şekilde dini Allah'a has kılarak ibadet etmelerinden başka bir şey emretmemişti. Dolayısıyla eee daha önce de söyledim size bir sapık bir kanal bunu televizyondan buna davet ediyordu. ben onlara cevap vermiştim bununla ilgili. Eee aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ı inceleyen, Tevrat'ı inceleyen Ömer radıyallahu anhe ne dedi? Hatırlayınız. Ömer radıyallahu an onu okuduğunu görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dedi ki: "Ne yapıyorsun ya Ömer?" Dedi ki: "Ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Tevrat'a bakıyorum, onlar neye inanıyorlar?" Ki Ömer radıyallahu bu konuda şu sebeple haklı. Yani mantıken Yahudilerin olduğu bir toplumda yaşıyor Medine'de. Dolayısıyla onların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 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini ihya etmektir. Bugün Allah'a hamdolsun. Yani aşırı gidenler müstesna davetimizi işitenler "Kâlallah, Allah er-Rasul" demekten öte bir şey işitmemektedirler. Ve biz bununla beraber bizim anladığımız gibi İmamı Ebu Hanife, İmamı Şafii'nin de bizim anladığımız gibi anladığını halka telkin etmekteyiz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 <Gülüyor> geldi mi abi ses? Ses geldi mi? Heh. Var mı abi ses? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Lan bak ver. Ses var mı arkadaşlar? Ha, geldi mi? Tamam. Aslında mikrofonu bırakmaz e, vaktim geldi herhalde. Belki de o, o anlamdadır bu. <gülüyor> e, yani cedel doğru değildir. İslami mevzuları konuşurken cedel doğru değildir. Yani birileriyle münakaşa etmek doğru değildir. Çünkü şeytanın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 Kendisi hangi, hakkın kimde olduğunu kendileri görsün. İnanır mısınız? Bunun önüne geçtiler ve bunu bile yapmadılar. Niçin? Çünkü ben onların huzurunda konuşacaktım. Onlar benim huzurumda. Velhasıl. O çok önemli değil. Ve derken kısa bir zaman sonra bu şey gemisinde birileri vuruldu biliyorsunuz. Cengiz Akgüz benim arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Bu ne diyorlar Marmara gemisi mi diyorlar? Mavi Marmara mı? He.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 Allah razı olsun hakkınızı helal edin belki özel sohbet etmiş olduk sizlerle ee, Allah razı olsun dinlediniz sizlerle paylaştım. hakkınızı helal edin Musa ben mikrofonu sana bırakacağım inşallah bundan sonra da hep dinleyeceğim ey <gülüyor> Eyvallah. Subhanakallah bihamdik eshedu an la ilahe illa ant astaghfiruka wa atubu ileik salam ve rahmetullahi ve barakatun